Bu arada size birlikte bireysel de glokalleşmeyi öğreneceğiz ama ilk önce diyeceksiniz ki glokalleşme ne? Ee, global olmakla lokal olmak yani dünya çapında olmakla lokal olmak gibi bir şey bu. Ne demek? Mesela dünya çapında bir yemek var, wrap adı çok havalı, bizdeki adı dürüm, gömdüğün dürüm işte. İşte dünya çapında bir şey tanındı mı global oluyor, lokal oldu mu İşte yöresel oluyor yani gidiyorsun, Fransa'da bir soğan çorbası görüyorsun böyle Michelin yıldızlı bir restoranda sana onu 60 Euro'ya ittiriyorlar Karadeniz'de gidip onu bedala, sevabını içebiliyorsun lokal, global Glokalleşme nedir? Bireysel glokalleşme videonunla da ama ilk önce glokalleşmeyi anlatayım size Glokalleşme şu, büyük bir marka var, dünyada çok başarılı ama Türkiye'de, Hindistan'da, çeşitli ülkelerde Maalesef o marka olduğu gibi işe yaramıyor. Biraz daha özümsenmesi için böyle yerel tatlar katıyorlar pazarlama açısından. Örnek mesela Ramazan'da bakıyorsun, Coca-Cola Ramazan'da reklamlarda oynuyor, işte pidenin yanında Coca-Cola, iftar sofrasında Coca-Cola, öyle Coca-Cola böyle Coca-Cola. Ya adam bütün gün zaten midesi aç, 20 saat oruç tutmuş adam, kola olur mu arkadaş, mideyi delersin ama işte satıyor herif yani belli bir noktadan sonra işte hatta aç karnına kola iç desem saçma gelir yani saçma da dersin ama oruç tuttun kola iç deyince herhalde o tepe noktayı geçtikten sonra o malzemenin akma yerisi var ya tepe noktadan sonra mantıklı geliyor iftarda kola içmeliyiz tabii ya diyorsun işte buna blokalleşme e, deniyor e, veya mesela Coca Cola'nın reklamında Özcan Denizi oynatmak gibi başarısız ve iğrenç bir fikrede lokalleşme dönüyor. Bu arada bir bilgi vereyim. Mesela Coca-Cola'nın reklamında Özcan Deniz oynuyor ya. Buna Coca-Cola'nın Türkiye mümessili karar vermiyor. Coca-Cola Andolu Grup bünyesinde satılan bir ürün. Coca-Cola'nın kendisi Türkiye'de bu reklama gelip karar veriyor. Yani Türkiye'de bir temsilci değil var. O karar veriyor. Sattığı firmayı bırakmıyor bu işi. Bu da gereksiz bir ek bir bilgi olsun gereksin aradan. Ve gereksiz faydasız bilgileri vermeye devam edeceğim. Gelelim konumuza, bireysel glokalleşme nedir nihayet. Bireysel glokalleşme, gittiğiniz ortamlarda sizin sevinmenizi sağlayan şey. Yenisi bir terim bu, çok az az büyürüyor daha. Daha popüler olacaktır 2-3 yıl içinde. Aslında böyle Türkiye'de bunun karşılığı böyle ortama uyuma, işte araziye uyum gibi çeşitli kelimeler söylüyorlar. Yani i̇ş dünyasında şimdi araziye uyuma desek hoş olmaz. Böyle havalı isim olunca daha güzel, bireysel glokalleşme. Sadece iş dünyası için değil, sosyal hayatınızda da önemli. Bu nasıl olur? Aslında kamuflaj bir tür. Ee, gittin bir ortama girdin ve o ortamdaki sohbet muhabbet çok farklı. Borsadan bahsediyorlar. Şimdi sen de borsadan hiç anlamıyorsun. Bu glokalleşme değil, bu <gülüyor> saflık, ne, ne işin var orada, kalkışık. Bu değil ama bir parça bir bilgin var ve doğru ortama girip kendini oradan bilgi alarak öğütebiliyorsan ve geliştirebiliyorsan işte bu bireysel blokalleşme. Bunun için genel kültür şart. 2. Popüler kelimeleri bilmen şart. Yani sonunda adaptasyon gibi isyon isyon olan kelimeleri bilmen şart. Bir parça yabancı dili şart. Neden yabancı dili şart? Çünkü gelen kelimelerin kökünden bir şeyi anlıyorsun hani mesela adaptation var orada mek mekmak bir şeyler geliyor aklara dil köklerinden bunu yapabilirsin bir diğer gerekli olan şey dinlemeyi bilmek çünkü hani İngilizce'de çeviri yaparken İngilizceniz çok çok çok iyi değilse ve cümlenin bütününden bir şeyler kapıyorsunuz ya onun gibi girdiğiniz ortamdaki muhabbet de dönüyor eğer ki sabırlı olup dinlerseniz olayın genel çerçevesinden bir şey anlayıp araziye uyum sağlayabilirsiniz yani glokalleşebilirsiniz ama siz Orada manbetin içerisinde daha dakika bir bilmediğim konuda arka yapı keserseniz e, Dış kapının dış manbolu artı bir olarak kalırsınız. Bireysel glokalleşme için bir diğer önemli olan şey e, imajınızın müsait olması Yani arabanızın arkasında bir takım elbise gezdirin demiyorum neticede ama e, O ortama girdiğinizde onun uygun hemen kravatı sökün atın Veya işte bir kravat uydurun bir şey uydurun Kıyafet olarak ayakkabı olarak evden çıkarken dikkat edin Çünkü bu bireysel glokalleşme E, i̇ş ayakları tarifi alırken bile işinize yarayacaktır. Ne demek istiyorum? Gündüz gittiğiniz işe her şey güzel gidiyor. Öğlen patron dedi ki gelsin yemek yiyelim, hazır değilsin. O ne olacak? İşte orada anında uyum sağlayabilmen lazım. E, bizim Türkiye'deki bireysel glokalleşme genelde muhabbet olaraktır. Yani böyle maç muhabbeti, bilmem ne öyle bir kendisi zorlar adama yani koskoca CEO'nun karşısına çıkar. CEO ister ona uyum sağlasın. Olmaz. Sen ona uyum sağlayacaksın. Adam seni öğrendiğin sallıyorum ucup bir şeyi Golf sahasına çağırdı. Sen gidip orada hani böyle koniklikler, şakalar, golf ile ilgili iğrenç etkileri yaparsan olmaz. Anlatabiliyor muyum? Çin lokantasına çağrıldın. Çin lokantasına gittiğin zaman oraya uyum sağlayabilecek kadar bir şeyler bilmen lazım. Bu nasıl olur? Hani yavaş yavaş toparlarsa denemek de olur. Dolayısıyla birşeyi denemekten korkma yani demiyorum ki çekirgeyi demiyorum ki sokakta tuttuğunuz böceği ağzınıza zaten ama e, farklı tatları deneyin farklı kültürleri deneyin. Velev ki deneyemiyorsun hani bir e, Çin lokantasına İtalyan lokantasına gidip oturamayacak kadar e, maddi durumun iyi değil olabilir. İzle abicim izle. Yani her video size söylüyorum Ayhan Sicimoğlu izleyin. Ayhan Sicimoğlu size o kültürü anlatsın. Anlatabiliyor muyum? Ve Geldik son aşamaya, bireysel glokalleşmede sizin bir kere bireysel olmanız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Özgüveninizin olması gerekiyor. Birine yancı olmamanız gerekiyor. Bir aşama öteye geçtiğimiz zaman bireysel glokalleşmede glokal olmanız için de kendi kültürünüzü bir kere aşmanız gerekiyor. Yani birincisi şiveden kurtulmanız lazım. Ve gereksiz şive yapmamanız lazım. Şiveden kurtulmaktan kastım tabii ki hani diliniz kendi bulunduğu yöreye göre Lazca ya e, veya Doğu lehçesine ben değil hazır diyeyim lehçesinde bazen konuşuyorum ama şimdi konuşurken Türkçe konuşabiliyorum diyeceksiniz bu çok zor değil ben öyle abiler öyle babalar öyle dediler gördüm ki yolda öyle şivinin dibine vurmuşken telefon açacağım alu efiniyim gibi açıyor böyle çıtır çıtır konuşmada o yüzden ne olur Konuşmanıza dikkat edin e, çünkü o konuşma bazen avantajdır e, kelime Diksiyonu açısından. Bazen ise çok kötü şive taklidi yaparsınız soğuk kaçar. Bu videonun bir önemi var. Şu anda bu videoyu izlediğinizde diyeceksiniz ben ne öğrendim. Bu kavramı çok göreceksiniz. Onu söyleyeyim. Nerede çok göreceksiniz? Maaş zammına gittiğiniz zaman siz değil de öbürsü alacak ya. işte o öbürsü biliyor global olmayı. Orada çok güzel patrona göre uyum sağlıyor. Başka nerede göreceksiniz? Toplantı masasında o adamın fikri dinleniyor ya da o hanımefendi öyle güzel toplantı masasında gelen fikirleri alıp kendi fikriymiş gibi böyle üzüntüp atıyor ki ortaya ortama uyup bukalemun gibi pıt diye oraya ben buraya razımım havası yaratabilen insan bireysel glokalleşmiş insandır. Ben Ali Tatar izlediğiniz için teşekkür ederim. Olabildiğince yeni şeyleri duyun istiyorum, benden duyun istiyorum. Ee, bazı kanallar var böyle internetten devşirme şeyler sunuyor size. Ben or orijinal bildiğim şeyleri sunuyorum. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz.